Allaha karşı yeminde bulunmak. Ne demek Allah'a karşı yeminde bulunmak? Yani Allah'a yemin olsun ki Allah şöyle yapacak diyerek. Vallahi Allah şöyle yapar demen. Yani Allah'a yemin ediyorsun, ondan bir şey yapmasını bu yeminden istiyorsun. Bunun farklı suretleri var, çeşitli şekilleri var. Bunları zikredeceğiz inşallah. Bunların ilk kısmı, ilk çeşidi, ilk türü Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün haber verdiği bir konuda, olacağını haber verdiği bir konuda kişinin Allah'a karşı yemin etmesi. Evet. Allah'a yemin olsun ki Allah kafirleri cehennemde yakacak. Bunda bir beys yok. Çünkü allah Teala bize ne yaptı bunu? Evet. Haber verdi. Allah'a yemin olsun ki Allah takva sahiplerini cennet, takva sahiplerini cennetle müjdeleyecek. Cennete onları sokacak. Bunda da bir beys yok. Bunda da bir problem yok. İkinci yemin türü arkadaşlar, kul öyle bir imana sahiptir ki, kalbinde allah Teala'nın mekanı Allah Teala'nın yeri Allah Teala'ya duyduğu tazim o kadar büyüktür. Allah Teala'ya olan umudu o kadar büyüktür ki yemin eder ve bunu yemin ederken bilir ki Allah Teala onun bu yeminini gerçekleştirir. Allah Teala'yı bu kadar sever. Ona bu kadar bağlıdır. Ona olan umudu bu kadar büyüktür. Bu niyetle yapılan yemin de caizdir. Bunda da bir problem yoktur. Hatta Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. İmam Müslim rivayet ediyor bunu sahihinde. Diyor ki: "Rubba ash'a aghbara madfu'un bil-abrab. لو اقسم على الله لا Saçı başı dağınık. Toz toprak haline halinde gezen. Yani Hadisin devamında açıklıyor. bil kapılardan içeri alınmayan. Nice insanlar vardır ki Allah'a yemin etseler Allah'a yemin etseler Allah, yemin etseler Allah karşı Allah Teala onların bu yeminlerini ne var? Yerine getirir yapar diyor Resulullah sallallahu Yani insanlar katında adamın hiçbir değeri yok. Çünkü gerçekten bakın öyle bir dönemde yaşıyoruz. Bugün insanlara verilen değer Üzerine giymiş olduğu elbisenin değeriyle, binmiş olduğu arabasıyla, kullanmış olduğu cep telefonuyla verilen değere bağlı. Ne kadar pahalı bir şeyse bu saymış olduğumuz unsurlar, o kişinin de toplum içindeki değeri o kadar çok. Ama Allah katında böyle değil. Allah katında böyle değil. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, böyle saçı dağınık, yani Fazlada şey diyebilir yani başımızda anıt mı gezelim, toz toprak içinde mi gezelim, hayır. Aleyhisselam bu adamın vasfından bahsediyor yani böyle miskin, zavallı insanların böyle pek kâle almadığı, kayded değer bulmadığı öyle adamlar vardır ki yemin ederler ve Allah hala onların yeminlerini ne yapar? Yapar yerine getirir. İşte bu ikinci kısım saymış olduğumuz yeminin ikinci kısmından olan. Allah'a olan tevekkülü, Allah'a olan recası, umudu o kadar kuvvetli, güçlü ki yemin ediyor. Ve allah Teala'nın onu öyle yapacağına o kadar inanıyor. Ve allah Teala da onu öyle yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir olay oluyor. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh halası Rabi'i Bint <Gülüyor> Bu kadın, En Sardan bir kişinin bir küçük çocuğun ön dişlerini kırıyor. Enes'in halası, Enes'inin Malik'in halası. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kısas. Kısasa kısas. Dişi kırdıysan senin de dişin ne olacak Kırılacak. Ya da affederse dişin diyetini ödeyecek. Aleyhisselatü Vesselam gelenlere diyor ki istiyorsanız sulh. Yani anlaşın. Anlaşın. Yani dişinin yerine diş değil de diyet ödensin. Ama Ensardan olan o topluluğu kabul etmiyor. Hayır diyor. Dişimizi kırdı. Biz onu ne yapacağız? Yani dişinin kırılmasını istiyoruz. Af yok diyorlar bu konuda. Bu Rabbi Enes'in halası kardeşi Enes bin Nadır. Yani Enes bin Malik'in amcası oluyor. Kalkıyor diyor ki <gülüyor> Kardeşimin dişleri mi kırılacak? İlim ehli bu hadisi açıklarken diyorlar ki yani bu sahabe bu lafızları kullanırken şu anlaşılmasın. Hani kısasa olan bir kabullenme itiraz. Kabullenememe değil. Çünkü bu sahabe Enes yine Enes'in amcası Uhud'da şehit Şehit olmuş. Uhud cennetin kokusunu duyan, öldürüldüğünde vücudunda 80 tane yara alarak öldürülmüş, şehit edilmiş ve sadece bu kardeşi tarafından, kız kardeşi tarafından, Rabi' tarafından tanınmış sahabe. Diyor kardeşimin, yani kız kardeşimin diyor, dişleri mi kırılacak? Vallahi ya Resulallah la tukser <gülüyor> seniyyetur Rabi' Allah'a yemin olsun ki hayır diyor, onun dişleri kırılmayacak. Yemin ediyor Allah'ın adına. Allah'a yemin ediyor. Diyor ki hayır kırılmayacak. Tabi buradaki ifade itiraz ifadesi değil. Yani ben öyle şu, öyle umuyorum. Allah'a olan ümidim o kadar geniş ki onun dişleri Allah'ın izniyle ne yapmayacak? Kırılmayacak. Yemin ediyor burada. Allah'a Allah'a yemin ediyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki Ya Enes, Kitabullah, El-Kısas, Allah'ın kitabı kısas. Allah böyle buyuruyor. Allah Rabbi eslinle dişle diş gözle göz değil mi? El juruh hakısas. Yaralanmalarda bile kısas var. Yine Enes diyor ki ya Allah diyor Allah la tukseru thanu ya turrabi. Hayır diyor kırılmayacak Allah'ın izniyle yani dişi. Allah o kadar umudu geniş, tevekkülü geniş. Sonra Tabii Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyor, Enes'in anlıyor bu şekilde allah Teala olan recasının, umudunun o kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu. Ensar'ın, yani hak talep eden o topluluğun kalbine öyle bir yumuşama geliyor ki tamam diyorlar biz ne yaptık? Enes'i affettik yani anlaşmaya hazırız bu şekilde ne yapmış oluyor bu sahabenin Allah'a karşı yapmış olduğu yemin tahakkuk etmiş oluyor. Yerine gelmiş oluyor. Bir de bu yeminin 3. kısmı var arkadaşlar. Tekebbür ederek, kibirlenerek sanki böyle Allahu Teala'ya yaptırmayı zorlamış çasına, zorlayarak yapılan söylenen sözler var. Sadece yemin olmasına gerek yok. Arapça belki bu yemindir. Ama Türkçe'de başka bir ifadeyle ne yapabilir? ifade edebilir. Bu tarzdan, bu manalar içeren sözler ve yeminler var ki Allah muhafaza bunlar insanın amelini ne yapabilir? Boşa çıkarabilir, düşürebilir, yok edebilir. Muaz ibn Cebel Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü konuştuğumuz sözlerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Çünkü Dilin kemiği yok, dil konuşuyor değil mi? Ve soruyor Eleyzatü selam aleyhümselam, "Fe hel nu'ahazü bima takellamet bihi elsıretuna?" <gülüyor> Aleyzatü vesselam diyor ki sahabe, "Fadarabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakiza Muaz." Evet, Muaz bin el-Cebel. Allah'ın mesti Cebel'in ağzına vuruyor. Şekletk annem. Arapçada böyle ifadeler vardır. Annen seni kaybetsin. Manasında. Ama bunlar beddua manasında söylenmez. O dilin kendine has şeylerdir. Yani çok yaşa ey muaz manasında söylenir. Diyor ki Hazreti Aleyhisselam: "Hal yukabbu'n nasu ala manakhirihim fi cehennem illa ma nataqat bihi alsinatuhum?" Yani insanlar cehenneme yüz üstü fırlatılacaklar ve bu ancak dillerinin konuşmasıyla olacak. Bunu bilmiyor musun? İnsanların insanların cehennemin cehenneme yüzü bu üzerlerine, burunları üzerlerine fırlatması dillerinden başka bir sebeple mi olacak? diyor Aleyhisselam. Bu onun zannettiği. Fe men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir felyekul khayra. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır konuşsun. veya suskun ya da sussun hayran <gülme> tağnemo. diyor. hayır konuşun ki ne yapın? Ganimet elde edin. Yani ahirette bunu ne yaparsınız? Ganimet olarak karşınıza görürsünüz. Avs kutu an serr teslim. şer konuşmayın. Şer konuşacaksanız susun. Allah'ın azabından da ne yaparsınız? Selamette olursunuz. Demek ki arkadaşlar, yani insan konuştuklarına dikkat edecek. Hel hele <gülme> Hele hele, allah Teala ile ilgili olan, ona rıza etmekle ilgili, ondan razı olmakla, bizlere takdir ettiği şeylere sabretmekle ilgili, başımıza gelen musibetlere karşı konuşmaya geldiğimiz zaman, o konularda konuşmak istediğimiz zaman, önce düşünmeli, sonra konuşmalı. Ağızdan çıkan bir kelime, insana ne yapabilir arkadaşlar? Cehennemin dibine atabilir diyor. İnsan diyor, öyle bir kelime söyler ki, la ilki leha yani önemsemediği bir kelimedir o ama diyor onunla o kelimeyle o insan ne yapar cehennemi boylar yani dil böyle bir şey. Az sonra hadiste de göreceğiz. Adam diyor ki Allah Teala emin olsun ki bu, bu adamı Allah Teala affetmeyecek diyor. Dille söylenmiş bir söz müellif burada nakletmiş bu hadisi. Cundubi bin Abdullah radıyallahu anh قال sallallahu aleyhi ve sellem قال Allah Resulü vesselam şöyle buyurdu. Bir adam dedi ki: Vallahi la yaghfirullah li fulan. Allah'a yemin olsun ki Allah şu falancayı, şu kim, şu kimseyi affetmeyecek. Az önceki kişi de bu şekilde yemin etti ama Allah emin olsun ki falancanın dişi kırılmayacak dedi. Oradaki söylemenin niyeti Allah'a olan umut, ümit, reca. Buradakinin diyor ilim ehli, tahakkum, Allah'a diyor sanki. Yani bunu affedemez. Peki bunun karşılığı ne? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Fekal Allahu اللّٰهُ عَزَّوَ جَلْ allah Teala da bu adamın bu sözüne karşılık şöyle buyurdu. مَنْ ذَلَّذِي يَتَعَلَّ عَلَيَّا اَلَّا اَغْفِرَ لِفُلَانْ kim diyor bana karşı benim adımı anarak falancayı bağışlamayacağım adına yemin edebilir ki? Kimdir o? İnni kadı gafertu Ben diyor o günahı affolunmayacak denilen adamın günahlarını affediyorum. Ve ahbattu amelek ve senin amelini ey yemin sahibi. Senin amelini de ne yapıyorum? İhbat ediyorum. Boşa çıkarıyorum. Amelin sıfırlanıyor. İlim Mehli bu hadisi farklı şekilde, farklı yorumlarla yorumlamış, tefsir etmiş. Kimleri gerçekten bu adamın bütün amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Diyorlar ki çünkü bu adam ne yaptı? Öyle bir söz söyledi ki bu sözünün ardında öyle bir niyet var ki. Zira diyorlar dil, dil kalpte olanın neydir? Tercümanıdır. Kalpte olanın tercümanıdır. Diyorlar sanki allah Teala Teala'ya hükmedermiş gibi. allah Teala'ya akıl verirmiş gibi. Biz, Türkçe'de öyle diyoruz ya. Bunun günahı başlayamaz. Başlayamazsın. Bu kadar güneşlemiş. Dercesine söylediği için diyorlar bu itikatla kafir oldu. Sadece onun bu amelinin Yahutta da kalbi itikadi değil de cevarih amellerinin batıl olduğunu söyleyen ilim ehli de var. Onlar da diyorlar ki buradaki kimsenin Kafir olmamasının sebebi itikadi olarak bunu söylemiş olması değil. Allahu Teala'ya su izan besleyerek imanının nakıs olmasından dolayı bu sözü söylediğinden dolayı Allah Teala ne yapmıştır onun? O amelini boşa çıkarmıştır diyen ilim ehli de var. Öyle yahut öyle. Bu çok tehlikeli bir durum, çok tehlikeli bir günah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibi ameli boşa çıktı diyor. Demek ki dil çok sıkı korunması hele hele dediğimiz gibi Allahu Teala'nın diniyle alakalı Allahu Teala'nın kendisiyle alakalı konuşmaya geldiğinde çok sıkı kontrol edilmesi gereken bir organ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki: "İza sabahu ibnu Adem fe inel a'za kullaha tukeffiru'l lisan." Her gün diyor Adem oğlu, insan oğlu sabahladığında bütün diyor Adem oğlunun azaları, organları dilin karşısında diyor tevazu ile durur. Bütün azalar göz, kulak, el, bacak, kol hepsi tevazu şeklinde, tevazu halinde dile karşı, dilin yanında dururlar ve derler dile. Ittaqillaha fina. Allah'tan kork. Bizimle, bizim adımıza ne yap? Allah'tan kork. Ennema <gülüyor> Evet, diyorlar ki <gülüyor> biz sana bağlıyız. Fe en ey dil. Sen istikamet sahibi, doğru, dost doğru olursan bizler de ne yaparız? Dost dos dos olur. <gülüyor> doğru oluruz. Fe eni vajajta doğru yoldan çıkarsan bizler de ne yaparız? doğru yoldan çıkarız. Yine başka bir hadiste, yine sahih bir hadis. Şeyhul Albani rahimehullah bu hadisi silsilesinde zikretiyor. Diyor ki: "Leyse şeyun min el-resedi illa yashkul lisanu ala illa lisan ala hiddetihi. Vücutta olan her aza, vücutta olan her şey dilin keskinliğinden dolayı, hiddetinden dolayı şikayetçidir. O sebeple konuştuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Hani şu hadis var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vücutta ne var? Bir et parçası var. Değil mi? Doğru olursa bütün vücut doğru olur. Fesat olursa, bozulursa bütün vücut bozulur. Ela kalp. Nedir o? Kalp. Peki lisan? Lisanın da bu kadar önemi var. Diyorlar ki lisan ise, dil ise kalbin neydir arkadaşlar? Evet. Tercümanı. Kalptekini yansıtır. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam sahabe nasıl nasihat ediyor? Hangi vasiyette bulunuyor? Dilin diyor. Sürekli ne olsun? Allah'ın zikriyle kalsın. ıslak kalsın. Allah'ın zikriyle dilin ıslak kalsın. Onun için zikirler önemli. Sabah akşam zikirleri ve diğer Kur'an-ı Kerim kıraat zikirler bunlar çok önemli. Ve Ebu Hureyra'nın rivayet etmiş olduğu hadiste ise bazı ilim ehli ki bunlardan bir tanesi de Şeyh Muhammed İbni Abdül az önceki Cündüb radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste bu hadisi aynı olay olarak kabul ediyor. Ebu Hureyra diyor ki bu adam yani yemin eden Allah'a yemin olsun ki Allah şu kimseyi affetmeyecek sözünün sahibi öyle bir kimseydi ki diyor Ebu Hureyra ''Raculun abid'' Abid bir kimseydi. Allah'a ibadet eden bir kimseydi. Ebu Hurayra, Ebu Hurayra diyor ki tekelleme bir kelimetin öyle bir söz söyledi ki, ağzından öyle bir laf çıktı ki Ev ve bu sözle dünyasını ve ahiretini ne yapmış oldu bu kimse? Helak etmiş oldu. Mahvetmiş oldu. Diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresinde Kul, inn al de ki hüsrana uğrayanlar şunlardır. Muhakkak ki şunlar hüsrana uğramıştır. Alladin khasiru anfusahum ve ahlim kendi nefislerini ve ailelerini çoluğunu, çocuğunu çocuğunuz hüsrana uğrayan, uğratanlardır onlar. Yavmeli kıyame, kıyamet gününde. Yani demek ki asıl hüsran, asıl kayıp kendini ve çoluğunu çocuğunu hüsrana uğratmak ahiretle ilgili bir mefhum. Dünya ile ilgili değil direkt olarak. Yani dünyevi şeylerle ilgili değil. Yeri dünya. Hüsrana uğranılacak yahut nezahta kavuşulacak, kurtulacak kavuşulacak yerin tarlası bu dünya. Ama kriterleri dünya değil. Bazıları diyor ya kendini ve çoluğunu çocuğunu mahvetti bu adam. Niye? İşte İşleri iyi gitmedi. Yahut şöyle şöyle yapsaydı daha güzel yerlerde, konumlarda olurdu ama o bunu istemedi. Kendini camiye verdi, ilme verdi, bir şeyler yapıyor anlamadık biz de. Böyle diyen insanlar var. Ama öbür taraftan çoluğunu çocuğunu ateşe tutan, ateşe yani insanlar var ki bunlar allah Teala'nın deyimiyle, ifadesiyle hüsrana uğrayanların ta kendileri. Bu günümüzde insanların gözünde bunlar ne? Doğru yapan insanlar. Allah Teala diyor ki: "Kul innel hasirinellezina hasiru anfusuhum ve ahlim yawmel kıyamah." Ala zalike huvel husranel mubin. İşte apaçık hüsran da budur diyor Allah Teala. Apaçık kayıp, apaçık zarar hangi hüsrandır? Hangi kayıptır? Yawmel kıyam ahiret kayıp. Ahiret kayıp. İnsanın ahiretini ne yapması? Kaybetmesi. Şeyh Salih Al-Uthaymin rahimullah çok güzel bir şey söylüyor Diyor ki: "Fman, lâm yufluk lılmani ve lâm el salih, fakat xıra dünyahu hakikat, lân ma luh lılmâ, ve kıl şey fan, fakân ma lâm yuğed." Diyor ki: "Kim iman etmeye ve salih amel işlemeye muvaffak olmaz ise, bunu tutturamasa, bu kimse diyor, zaten dünyasını kaybetmiş bir insandır. Çünkü dünya zaten nedir? fanidir. Ama bir de neyini kaybetmiştir? Ahiretini kaybetmiştir ki gerçek hüsran da budur. Allah-u Teala bizleri kazananlardan diline sahip olanlardan eylesin. allah Teala bizleri yemin ettiğinde Allah'a karşı yemin ettiğinde o yemini onun adına yerine getiren kullarından eylesin. Subhanakallâhumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent أستغفر وكما تحب إليك.